Biliyor musun? Merve evleniyor. Ah, kiminle? O uzun boylu, yeşil gözlü, Ankaralı çocukla mı? Hayır onunla evlenmiyor. Mert'i tanıyor musun? Mert mi? O da kim? Hani orta boylu, siyah gözlü, uzun saçlı, hafif sakallı, şişman ve akıllı bir çocuk var ya bizim okulda öğretmenlik yapıyor. Gerçekten mi? Harika. Merve'yi çok seviyorum. Hep mutlu olsun inşallah.